Yeşil Bülten Müzik Hazırlayan ve sunan Utku Zarı Merhaba değerli dinleyenler 25 Ocak 2018 Perşembe Saatler 11 gösteriyor 94.9 Açık Radyo'dasınız Ben Utkızırı Teknik Masada Feryal Kabil bu haftanın Yeşil Bültenini bize her nereden dinliyorsanız Eğer oraya konuk ediyoruz Radyolarınıza telefonlarınıza Ve bilgisayarlarınıza ee, Bu haftaki gündemimize Geçmeden önce geçen haftadan Takip ettiğimiz bir meseleye dair Kısaca bilgi vermek isterim sizlere ee, Malumunuz Artvin'de Cerattepe'de ve Murgul'da ki bakır işletmeleri Cengiz Holding'e bağlı bakı, bakır işletmeleri yaklaşık 17 günü buldu üretimi durdurmuş durumda işçilerin greviyle başladı süreç zam konusunda ve ikramiyeler konusunda patronla anlaşamayan işçiler grev başlattılar eş zamanlı olarak bu greve karşılık e, işverenin de lockout ilan etmesi sonucunda iki maden de e, kapatıldı İşçilerle bugün görüştüğümde. Ee, artık çıkışlarını almak için idari binaya gittiklerini söylediler. Ee, süreç belirsizliğini koruyor. Bir e, yönetim kurulu toplantısı yapılacak oradan ne karar çıkacak bilmiyoruz diyorlar. Ama e, şu anda mevcut durumda işçilere çıkışları veriliyor. Biz e, çevre ekoloji mücadelesi bağlamında yoğun takip ettiğimiz bir bölgeydi. Artvin'deki özellikle Celaltepe'deki maden projesi. Bir anlamda proje durdu ancak projenin e, ilerlebet durduğuna dair bir işaret olmadığını bunun altını çizerek söylememiz lazım zira e, şu anda... İşverenin lokavt ilan etmesi sonucu o işçiler tümüyle çıkartılıp belki de aynı işçiler, belki farklı işçiler farklı biçimlerde işe alınarak maden işletmeleri devam edebilir. Cerahatepe malumunuz çokça tartışılan bir e, ekolojik yıkım projesi olarak da karşımıza çıktı bugüne kadar. E, Artvin'de, Artvin'in hemen üst tarafında yapılması planlanan maden projesi e, çokça eleştirildi. Ve şu anda durum belirsizliğini koruyor Artvin'de bu notu geçen hafta işlediğimiz bu konuya dair bu notu da düştükten sonra gelelim bu hafta ne yapacağız bu haftanın meselesine. Hayvanları Koruma Kanunu çokça tartışılır, gider, gelir, değişir, ufak değişiklikler yapılır. Ama bir türlü hayvan hakları savunucularını, hayvan hakları aktivistlerini memnun etmez bu durum. Şu anda da yine bir değişiklik gündemde. Hayvanları Koruma Kanunu ve Türk Ceza Kanunu'yla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair bir kanun tasarısı var. Adalet Bakanlığı hazırladı. Şu anda görüş alınıyor ilgili kurumlardan, kuruluşlardan, sivil toplum kuruluşlarından ve diğer ilgili me mecralardan ardından bu komisyona gelecek ve yasalaşacak ama geçtiğimiz hafta bir basın açıklamasıyla e, dört ayaklı şehir hayvanları izleme komitesi hakim e, hayvan hakları ve etiği derneği ve hayvanlara adalet derneği ile hayvanların yaşam Haklarını konfederasyonu yaptıkları açıklamada ee, hayvanları koruma kanun tasarısı cezaya yaptırımdan çok uzak hayvanlar için adalet sağlamıyor dediler. Biz de bu meseleyi bugün e, konuşacağız konuklarımızla. Hemen onları tanıtayım sizlere. Hayvanlara Adalet Derneği'nden Avukat Hülya Yalçın derneğin başkanı, aynı zamanda derneğin yönetim kurulu üyesi Avukat Barış Karlı da burada aramızda. Merhaba, hoş geldiniz her ikiniz Merhaba. de. Merhaba, e, avukatlardan oluşan bir dernek e, daha çok hukuki meseleler üzerinde sıklıkla duruyor ve takip ediyor benim de görebildiğim e, kadarıyla. E, bu meseleye dair itirazlar dile getirildi. Önce dilerseniz e, bu yeni tasarıyla karşımıza ne çıkıyor? E, sizin bu tasarıya dair temel itiraz noktalarınız nelerdir? Sizlerden dinleyelim. Buyurunuz e, Barış Bey. Adalet Bakanlığı'nın bu tasarısını biz de ilk olarak basında duyduk. Basına çıkan haberler şöyle çıktı. 4,5 yıla kadar e, hapis cezası geliyor. Hayvana şiddet uygulayan kişiye diye. Sonra tabii metni e, ele geçirdik. E, ne olduğuna baktık. E, metinde getir, geliyor dedikleri hapis cezası. Hayvana şiddet uygulayan kişiye 4 aydan 3 yıla kadar hapis cezası. E, eğer birden fazla hayvana karşı işlenirse suç. 4,5 yıl o zaman gündeme geliyor. Şimdi 4 aydan 3 yıla kadar hapis cezası neden? işlevsiz bir ceza. Çünkü bizim hukuk sistemimizde hükmün açıklanmasının geri bırakılması, cezanın ertelenmesi isimli kurumlar var. Bunlar nedir? Eğer bir ceza iki yılın <gülüyor> altındaysa bu ceza erteleniyor. Yani kişi cezaevine girmiyor. O yüzden iki yılın altında verilen cezalar yaptırım anlamında bir işleve sahip değil. Kişi üzerinde bir sonuç doğurmuyor. Beş yıl boyunca kişi suç işlemezse sicilinden de siliniyor. Tamamen ortadan kalkıyor. Birinci problem bu. İkincisi Orman ve Su İşleri Bakanlığı'na şikayet şartı. Tasarı aynen şunu diyor. Sahipli hayvanlar bakımından hayvanın sahibi şikayet ederse soruşturma açılır diyor. Sahipsiz hayvanlar bakımından Orman ve Su İşleri Bakanlığı şikayet ederse soruşturma açılır diyor. Bunu muhakeme şartı olarak getirmiş durumda. Bu öncelikle anayasaya aykırı bir durum zaten. Anayasada etkili başvuru hakkı ismiyle tanımlanan bir hak vardır. Herkes hakkını aramak için başvuruda bulunabilir. Ama bu şekilde ne oluyor? Bunu engelliyor. Bakanlığın başvurusuna bağlıyor. Bu işlevsel mi? Tabii ki değil. Çünkü 14 yıldır şu anki düzenlemede sahipsiz hayvanlara, zarar verenlere idari para cezası var. İdari para cezasını verecek olan kişi kim? Ya daha doğrusu kurum kim? Orman ve Su İşleri Bakanlığı. Biz bu cezayı kaç kere uygulatabildik? Hiçbir zaman uygulatamadık. Yani 14 yıldır Orman ve Su İşleri Bakanlığı bu cezayı vermedi. Neden vermiyor? Ne gerekçe? Vermiyor. Yoğunluğunu bahane ediyor. Bazen başvurularımıza cevap vermiyor. Sadece basına çok yansırsa e, o şekilde gündeme alıp ceza verebiliyor. Örneğin Adalet Bakanlığıyla daha öncelerinde yapılan görüşmelerde Adalet Bakanlığı'nda e, işte yüksek seviye bir e, görevli bir kediye zarar verildiğini görmüş. Peşine düşmüş. Orman ve Su İşleri Bakanlığıyla kendisi irtibata geçmiş. O zaman ceza çıkmış. Hı hı. Yani demek ki ceza verdirmek için e, devletin yüksek bir kademesinde olmak ve irtibata geçmek gerekiyor. Hatta bize gelmiş... Ben kendim aradım konuştum hemen ceza verdiler siz niye verdiremiyorsunuz dedi. Yani biz başvurunca vermiyorlar bu çok net. Orman ve Su İşleri Bakanlığı bunu yapıyorken şimdi ondan suç duyurusunda bulunmasını bekleyeceğiz. Aksi takdirde hiçbir şekilde soruşturma açılmayacak. Bu nedenle işlevini de kaybediyor bu düzenleme. Kamuoyuna çok olumlu yönleriyle yansıdı aslında yani sizin de açılışta bahsettiğiniz gibi hayvana şiddet uygulayana hapis cezası gibi başlıklarla manşetlerle yer buldu geçtiğimiz haftalarda bu tasarının haberlerini bu şekilde okudu aslında insanlar. Bunu olumlu bir gelişme olarak yorumladılar ama bunu şu anda sizin bu itirazınızdan anlıyoruz ki Barış Bey'in söylediklerinden bu aslında birden fazla hayvana ceza verildiğinde ancak bir cezai yaptırma dönüşebiliyor. E, i̇kincisi de bununla dönüşebilmesi için bakanlığın bir başvuru yapması ancak bakanlığın şikayetçi olması gerekiyor. Şöyle birden fazla hayvana şiddet uygulandığında veya ceza yaptırım uygulanması gereken bir fiil işlendiğinde cezanın artırılması söz konusu. Ceza verilmesi için tek hayvana da işlenmesi yeterli. Kamuoyuna bir tür şey yapıldı, manipülasyon yapıldı, ceza geliyor, evet... ...aması var. Hani e, kocaman puntolarla evet ceza geliyor, hayvana kötü muameleye ceza geliyor ama bu uygulamanın altı boş. Bu cezanın uygulanabilmesi için şeffaf ve açık başvuru, özgür başvuru olması lazım. Başvuruları değerlendirecek kurumların net bir şekilde suç ve ceza tanımından emin olması lazım. Ve bütün başvuruların cezaya giden süreçte etkin olması lazım. Şimdi insanlar bakanlığın açıklamasını duyduklarında hayvana kötü muamele ve şiddete ceza geliyor dendiğinde daha ne istiyoruz diyorlar. İşte o ceza uygulanamaz bir ceza. Bir hayvana şiddet uygulandığında sahipsiz hayvana şiddet uygulandı. Biz bunu görüyoruz hemen suç duyurusunda bulunmak, en yakın karakola veya Cumhuriyet Savcılığına gitmek veya bimer yapmak istiyoruz. Bunun soruşturmaya dönüşebilmesi için Orman Bakanlığı'nın, il müdürlüklerinin muhakeme şartı olarak evet biz soruşturma istiyoruz demesi yazılı başvuru yapması lazım. Yani her kedi, her köpek için onlar yazılı başvuru yaparsa belki biz müdahil bile olamayacağız. Bu yüzden biz ...Türkiye Barolar Birliği'nde de yapılan bir toplantıda e, buna talip olduk. Yani bu hukuken yani çok zayıf bir nokta ama şikayet ve başvuruya biz talip olalım. Türkiye'nin bütün hukukçuları, hayvan hakları komisyonları, işte barolar olarak diye. E, Orman Bakanlığı'ndan başkasını kabul etmiyor şu andaki tasarı. Yani bütün yasal başvuru haklarının önünü kesmiş oluyor. Biz başvurursak yüksek cezalar olur demektir bu ki başvurmayacakları da hukukta bir söz vardır karine... Ee, ...şimdiye kadar yaptıklarından... ...şimdiden sonra yapacakları çok belli... Ankara görüşmelerinden de bunu anlıyoruz. Ee, hayvan haklarıyla insan haklarını yarıştırır duruma geldiler. Çünkü bu tarafta çok büyük, e, çok kararlı, çok sert bir mücadele var. Can mücadelesi. O yüzden insan haklarıyla yarıştırıyorlar artık. Yani e, sahayı kaydırmaya çalışıyorlar benim anladığım. Ve bu çok hoş bir şey değil bizim için. Daha zorlu bir süreç demek. Ama bu yasa bu taslak bu haliyle gelirse asla uygulanamaz hayvan lehine. Bunu net olarak söyleyebilirim. Yani aslında şunu belki söylemek lazım yakın zamanda örneklerini gördük kamuoyundan ciddi tepki yükselen olaylarda gözaltına alındı e, fiili işleyen şahıslar değil mi? Ama <gülüyor> ardından yani bir gözaltı e, tutuklamaya varmadı ama hiçbir zaman hiç zaten böyle bir cezai yaptırım da yok değil mi şu anda? Yasada? Tutuklamaya varanlar da şöyle hayvana kötü muamele ve şiddette bulunanlar zaten... Başka başka suçlarla da aranan kişiler e, hayvana bir şey yaptığında hayvan aktivistleri çok yoğun üstüne gittiği için gözaltına alınıyor. Ama hayvan nedeniyle değil. Diğer suçları da olduğu için GBT'den filan bulunmuş gibi gözaltına alınıyor. Bu aslında önemli bir gösterge değil mi? Yani evet, hayvana şiddetin e, de, yani devam eden Potansiyel. sadece hayvanla da sınırlı kalmayan bir durum olduğunu da gösteriyor Kesinlikle. Bize, ya dolandırıcı, ya çocuk tacizcisi, ya hırsız, ya katil. E, suç tanımlarında Hepsi mevcut kendisinde. Ee, Barış Bey, e, bir sizin yani basın açıklamasında, geçen hafta cuma yaptığınız basın açıklamasında altını çizdiğiniz bir husus da vardı. Fiillerin ayrı ayrı tanımlanıp düzenlenmesi şeklinde e, yorumluyorum ben onu değil mi? Orada Kesinlikle. yani yaralama, öldürme, <gülüyor> eziyet, e, tecavüz ve dövüştürme gibi pek çok farklı fiil ve bu fiiller için farklı cezalar mı talep ediliyor? Kesinlikle. Türk Ceza Hukukunda suçta ve cezada kanunilik şeklinde bir ilke vardır. Yani suç olarak tanımlanmamış bir fiil için ceza verilemez. E, bu şekilde bakınca aslında güzel bir örneği de var. Türk Ceza Kanunu'nda insanlar için getirilen düzenlemeler nasıl getirilmiş? Öldürme cezası budur. Yaralama cezası budur işte. Cinsel saldırı, tecavüz cezası budur şeklinde. E, buna bakıyoruz. Hayvana şiddet, kötü muamele vesaire 4 aydan 3 yıla kadar hapis. Tek bir maddeyle getirmiş. Tecavüz kısmına bakıyoruz idari para cezası. Hayvana tecavüzün sadece cezası yine 2000 TL idari para cezası. 2000 TL'si olan kişi e, özgürce hayvana tecavüz edebiliyor. Şu anki tasarıya bakarsak. Yani bu şekilde Şu anki kanunda ne durumda bu? Aynı şekilde mevcut işleyen kanunda da i̇şleyen aynı. Kanunda, bu kanunda bir değişiklik yapılmıyor. E, ceza mi? miktarı çok az olarak arttırıldı. Tam aklımda değil mevcut kanundaki Anladım. ceza miktarı. Para cezası. Biraz para cezası artık. yine idari para cezası. Hı -hı. O konuda hiçbir değişiklik yok. Yani eğer suçlar net bir şekilde tanımlanmazsa cezaları bilinmezse yani bizim o tecavüzü alıp e, bu hayvana şiddet kötü muamele içine sokmaya uğraşmamız gerekecek ve hiçbir şekilde izin vermeyecekler buna bunu da tahmin ediyoruz zaten. Hı -hı. Yani Net tanımlandığı takdirde net ceza verilebileceğini düşünüyoruz. Hı -hı. 94.9 Açık Radyo'dayız Değerli dinleyenler Açık Radyo stüdyolarından canlı olarak devam ettiriyoruz Yeşil Bülten programını Konuklarımızı bir kez daha hatırlatayım Ben sizlere radyosunu yeni açanlar için hayvanlara Adalet Derneği'nden avukat Hülya Yalçın derneğin başkanı aynı zamanda Ve avukat Barış Karlı O da yönetim kurulunda derneğin Hayvanları Adalet Derneği Hukukçulardan oluşan bir dernek ve hayvan ile ilgili Hukuki düzenlemeler konusunda da Biz kendilerinden bilgi alıyoruz Vesilemizde hayvanları koruma kanunu tasarısı olarak karşımıza çıkan yeni bir düzenleme. Düzenleme henüz daha başlangıç aşamasında Adalet Bakanlığı'nca hazırlandı. Görüş alınıyor. Siz bu toplantılarda da bulundunuz. Sizin taleplerinizin gerçekleşmesi noktasında peki Hülya Hanım, bir ışık görüyor musunuz? Bir umut görüyor musunuz? Görüşmeler nasıl geçti Ankara'da? Aslında mecliste ve bakanlıklarda yaptığımız görüşmelerde, ...her şey çok güzel olacakmış gibi konuştuğumuz bütün yetkililer çok hayvan sever. Hatta girer girmez e, av var av ne olacak diyen Adalet Bakanlığı'nda Adalet Bakanı'nın yardımcısı var. Av var ne olacak av diyor mesela. Zannediyoruz ki bizden daha çok hayvanı düşünüyorlar filan. Ama komisyona veya resmi bir görüşmeye geldiğinde lobiler karşısında hiç etkileri yok. Ya da aynı lobinin tarafında oldukları için... Tamamen sanki hiç konuşmamış, sanki hiç bu konuda tartışmamış, e, uzlaşmaya varmamışız gibi. Bizim zaten hayvan hakları aleyhine bir uzlaşmamız söz konusu değil. E, taleplerimiz onlara <gülüyor> pardon, ütopik geliyor. Hiçbir canlıya zarar verilmesin, köpeğe tecavüz edilmesin. Kediler öldürülmesin, köpek kedi derken aslında hayvan skalasını biz çok daraltmış durumdayız. Kozular, tavuklar, inekler, balıklar, develer, tilki, çakal, kocaman bir alan. Daha oralara bile girmemize, adım atmamıza fırsat kalmadan sokak hayvanları üzerinden köşeye sıkıştırılıyoruz. Söylenen hiçbir şey uygulanmıyor. Yani o görüşmeler, toplantılar, alınan notlar, saatlerce yapılan tartışmalar... Ee, bir anlamda sanki bir yere varmıyor gibi hissediyoruz bazen çünkü Ankara'da görüştüğümüz bürokratlar mesela en son çevre komisyonu başkanıyla görüşmüştük çok e, evinde de hayvan olan iyi bir insan belli bir noktaya geldiğimizi düşündük. Yeniden randevu istediğimizde Çevre komisyonu başkanının değiştiğini öğrendik. Sıfırdan başka bir kişiye yeniden anlatacağız ve ikna etmeye çalışacağız. Kaldı ki zaten hayvan haklarına ve yaşam hakkına saygılı, biraz empatik bir insan olsa bu kadar çok anlatmamıza da gerek kalmaz. Bayağı zorlayacak. Bir de yasa olduğu için hem sosyal alanda anlatmamız gerekiyor hem öbür tarafta. Çift taraflı, çift kapılı bir mücadele. Hı hı. E, bu noktada yine geçen hafta yapılan basın açıklamasına dönecek olursak belediyeleri de sorumluluk <gülüyor> almaya davet ediyorsunuz değil mi Barış Kes, Kesinlikle. Şimdi uygulamaya baktığımızda zaten e, katliamın en büyüğünü belediyeler yapıyor. Her ilden durmadan barınaklardan e, hayvanlar açlıktan ölüyor. Veya da sokaklardan belediye hayvanları topluyor. En son Eyüp'te gördük zaten. Çok büyük bir ee, eylem de yapıldı korkunç. Eyüp Belediyesi önünde. Kesinlikle. Ee, korkunç bir toplama yaptı. Uyuşturucu iğneleri attı. Sonra geri döndü mü buldu hayvanları topladı. Kimi hayvan orada can çekişerek öldü. Topladıklarını nereye götürdü hala bilmiyoruz çoğunu. Bu şekilde bir katliam yaptı. Biz ne yapabildik peki? E, Eyüp üzerinden başladık oradan devam edeyim. Suç duyurusunda bulunduk. Tamam. E, neyden suç duyurusunda bulunabiliyoruz tabii? Yine bir düzenleme olmadığı için görevi kötüye kullanma suçu. Yani Türk Ceza Kanunu'nda hayvan için getirilmiş bir düzenleme değil. Ama biz hayvan için de uygulanmasını sağlamaya çalışıyoruz. Belediye görevlileri görevine aykırı hareket ettiği için... E, suç bulunduk. Savcıyla da görüştük. Savcı da e, ben de dava açmak istiyorum. Ben de bu olaydan çok rahatsızım dedi. Ama belediye başkanının ceza alabilmesi için o e, İçişleri Bakanlığı'nın soruşturma izni vermesi gerekiyor. Yani Be İçişleri Bakanlığı'ndan soruşturma izni gelmezse e, belediye başkanı, savcı hiçbir şekilde davayı açamayacak. Savcının delikolu bağlanmış oluyor. Yani biz ne kadar çabalarsak çabalayalım. Belki çok istisnai olarak toplama işlemini yapan ya da barınakta hayvana kötü davranan, hayvana aç bırakan bir belediye görevlisinin ceza almasını sağlıyoruz. Ama esas talimatı veren, hiyerarşik yapıda, yani zincirin en başındaki kişiyi asla cezalandıramıyoruz. O yüzden bu tasarıda da biz şunu beklemedik, yani olmasını isterdik. Belediye görevlileriyle ilgili, belediye başkanıyla ilgili talimatı veren de, işlemi yapan da, onlar için ayrı bir düzenleme gelirsin, getirilsin, ağır bir ceza getirilsin ki bu netleşmiş olsun, buna istinaden ...net bir şekilde ceza almalarını sağlayalım. Yani uygulamada sıradan vatandaş bir yapıyorsa... ...belediye 20 yapıyor çünkü. Böyle bir katliamı. Hı. Böyle bir katliam oranı varken... ...belediyelerin adı bile geçmiyor düzenlemin içerisinde. Yani hatta şöyle düşünüyorum yani belediyeler katliam yapmasın diye aslında belediyeli ile katliam yapılmasın diye uğraşıyoruz. Aksine belki e, hayvan haklarının e, savunulması ve en azından bu hukukun korunması noktasında bile sorumluluk alacak yapılar olabilir öyle değil mi belediyeler? Sorumlu olmaları gerekirken fail oluyorlar çoğu. Yani sorumlu oldukları konuda failler ve cezasızlık prensibince adeta korunuyorlar. Bu tasarıda da belediyeler aleyhinde tek kelime yok. Zırhlanmış. Yani belediye bir gecede 300 500 köpeği zehirleyebilir. Zaten bunu kanıtlamamız mümkün değil. Düşünün ki kısır şimdi oraya planlı organize olmadan kalkıp <gülüyor> kaç kişinin gitmesi bile çok zorken e, mahallelerden toplanmış 100 tane köpeği bir gecede öldürseler hiç haberimiz olmayacak. Olduğu zaman da ispat yükümlülüğü var. Hani hukukta iddia eden iddia ettini ispatla yükümlüdür. İspat mümkün değil. Nasıl ispatlayabiliriz? Ama bunun için bile çabalıyoruz. Belediyelerin cezasızlık prensibiyle korunması hayvan haklarının korunamadığını gösterir. Ya ağır sorumluluk yüklenecek ya da mutlaka cezalandırılabilmeleri sağlanacak. Aslında bu onlar için değil. Bunu Ankara'da da söyledik. Eğer ceza şartı gelirse onlar da her türlü delil kullanılarak ve bizim her türlü yolumuz açılarak ...ortada bir şey yoksa aklanmış olacaklar. Yani doğrudan ve uygulama sonucu aklanmış olacaklar. Ee, aslında onlar için de daha iyi. Ama hayvanları koruyan etkin bir kanun olmadığı için... ...bu tasarı da dahil hiç hayvanla ilgisi olmadığı için... E, ...bu yollar şu anda tıkalı görünüyor. Bu konuyla ilgili bir Buyurun. şey daha vurgulamak istiyorum bir de. Ee, Orman ve Su İşleri Bakanlığına şikayet şartı dedik ya... <Gülüyor> şimdi ...belediyelerin katlettiği hayvanlar sahipsiz hayvanlar zaten. Şu ana kadar yani bu hayvanları koruma kanununun, mevcut kanunun uygulandığı dönemde baktığımızda Orman ve Su İşleri Bakanlığı bir kere bile bir belediyeye başvurumuz üzerine denetleme yapmadı. İdari yaptırım uygulamadı, savcılığa başvuru yapmadı bu belediye hayvan katlediyor diye. Şimdi ne bekliyoruz biz ondan? Orman ve Su İşleri Bakanlığı bakacak, A, belediye katliam yapmış o zaman ben savcılara suç duyurusunda bulunayım. Bunu yapmasını bekliyoruz, tabii ki yapmayacak. 14 yıldır ne yaptı ki şu an bir herhangi bir belediyeye? ...yönelik bir yaptırım uygulanması için harekete geçsin. Yani devlet nihayetinde kendi kendine asla ceza verilmesi için harekete geçmeyecektir. Bu, bu noktada yine <gülüyor> Eyüp örneğini konuşacak olursak mesela... E, ...ciddi bir kamuoyu tepkisi de çıktı ortaya. Hani kamuoyu tepkisiyle belki harekete geçirebiliriz mekanizmaları diye düşünse bile... ...hayvan hakları aktivistleri Eyüp örneğinde değil mi? Yine bir sonuca bir soruşturmaya Yok. dönüşmedi. Kesinlikle. Değil mesela mi? savcılıkta şu an e, bizim derneğimizin suç duyurusu var. İstanbul Barası Hayvan Hakları Merkezi'nin suç duyurusu var. Eyüp'teki Gönüllülerin suç duyurusu var. Meral Akşener'in suç duyurusu var. Bütün bu dosyalar birleşmiş durumda. Ama Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın herhangi bir şekilde dosyaya müdahilliği, şikayeti vesaire hiçbir şey yok. Bu kadar tepki oluşan olayda bile ...hiçbir müdahalede bulunmuyorken... ...biz ondan bütün suç duyurularını... ...yapmasını bekliyoruz. Bu hayalden başka bir şey değil. Kaldı ki şu aşamada... E, ...yasada tanımı olmasa bile... E, ...Orman Bakan Orman Su İşleri... ...hiç tanımı olmasa, hiç görevi olmasa bile... ...ne oluyor orada arkadaşım diye... ...müdahale edebilir. Bunun önünde bir engel yok. İhtas yoluyla, benim bakanlığıma... ...bağlı bir görev alanında siz ne yapıyorsunuz... ...nasıl bir katliamdır bu... ...bu nasıl kişisel bir yükselmedir diye ki... ...belediye başkanı da meslektaşımız maalesef... E, bu anlamda bile bir telefon açmadılar. Ankara'da mesela görüştüğümüz yetkililer o gün Eyüp e, eylemi olurken ben Ankara'daydım bakanlıkta. Ya nasıl olur böyle bir şey falan diyor görüştüğümüz bürokrat. Nasıl yaparlar? Bakın diyorum bunu biz sosyal medyada yapıyoruz hepimiz no, nasıl yapar yapamaz. Ama siz burada şu masada açıp telefonu alo ne oluyor deseniz diyorum. Yani siz bunu diyebilirsiniz. Ya işte denir falan da Yani yapabilecekleri şeyi bile yapmadıkları için. Yani kullanabilecekleri her türlü etkiyi kullanabilirler ve bu onlara sorumluluk getirmez. Ama bize getiriyor. Bu nedenle biraz da sosyal bilinçlenme çok önemli bu anlamda. Çok bir aslında bir taraftan da çok kompleks de bir konu. Yani siz altını çizdiniz belli bir noktada. Hani biz daha kedileri köpekleri konuşuyoruz dediniz. Bir de aslında işin çok daha farklı boyutları var. İnsanlar sanırım o noktada da biraz... Değil mi? Yani son dönemde vejeteryan, vegan beslenme gibi e, konularda bir e, artış Türkiye'de, bir en azından eğilim olduğunu söylemek mümkün. Ama tabii çok boyutlu bir iş değil mi? E, hayvanları koruma meselesi de, hayvan hakları meselesi de. Birazcık uluslararası anlaşma ve ilkelerin yine e, altını çiziyorsunuz. Sık sık Türkiye'deki hayvan hakları aktivistleri de öyle. Nedir onlar? Yani e, hani şöyle diyelim, dünyadan iyi örnekler nedir bu konuda? Dünyadan iyi örnekler açıkçası şimdi kedi köpek üzerinden gidiyorsak görmek mümkün değil zaten. Değil mi? Yani dünyada da yok, yok ne yazık ki bir iyi örnek. Türkiye hatta çok özür dilerim katılır mısınız bilmiyorum. Toplumsal durum itibariyle kedilerle köpeklerle birlikte yaşamaya alışmış bir toplum olması sebebiyle aslında fena da bir noktada sayılmaz. C hukuki anlamda demiyorum ama. Sosyal anlamda. Sosyal anlamda. Yok. Kesinlikle. Şey anlamında da aslında mesela hayvanları koruma kanununun altıncı maddesine bakarsanız hı hı. Avrupa'da örneğini görebileceğiniz bir madde değil. Belediye yani yerel yönetim sahipsiz hayvanı alır tedavi eder, kısırlaştırır, aşılarını yapar. Nereden aldıysa oraya bırakır. Can simidimiz Bu, o bizim. İnanılmaz altıncı. bir düzenleme aslında. Uygulanıyor mu uygulanmıyor. Hı hı. Ama Avrupa'daki yani spesifik ülke vermeyeceğim de genel olarak onunla ilgili de bir çalışma yapmıştık, araştırmıştık biraz ne yapıyorlar? E, alalım, barına götürelim. 15 gün içerisinde sahiplendiremezsek, acısız bir şekilde öldürelim, uyutalım sistemi var genelinde. Yani bizim düzenlememiz yazılı şeye bakarsak, gerçekten güzel de bir de uygulatabilsek çok daha başarılı olacağız zaten. Ama Avrupa ile aramızda şöyle bir fark var. Hayvana işkence ve kötü muamele dünyanın her yerinde aynı. Sapıkça ve sapkınca, humharca Her yer her ülkede var. Ama Avrupa ve medeni hukukun uygulandığı Batı ülkelerinde... Hak arama özgürlüğü var. Ee, biz mesela e, hayvan aktivistleri bir eylem yapmak istediğimizde bir polis şefi Ankara'da şey demişti. Yakında teröristler listesine alınacaksınız. Hak arama özgürlüğü. Hiçbir menfaat yok. Bir canlının yaşama hakkını koruyoruz. Ama bir araya gelip kalabalık olunca şimdi o hal falan da var ya. E, hak arama özgürlüğü yönünden biz zayıfız. Hayvan sevgisinde sorun yok. Empatide sorun yok. E, tabii biraz kedi köpek dışındaki hayvanlara da yönelmek lazım. ...sevgi üzerinden değil, hak üzerinden konuşmayı o yüzden tercih ediyoruz. Çünkü e, dövüştüren insanlar da köpeğini seviyor. Deve güreştirenler devesini seviyor. Sevgi anlayışımız şüphesiz ki farklı. E, kuşçular var. 24 saat kuşu kapatıyorlar, sonra uçurup iki takla attırıyorlar. Benim kuşum çok seviyorum diyor. Özgürlüğünü, doğal yaşamın elinden aldığının farkında bile değil. E, kuzularını çok seviyorlar. Geçenlerde bir dana vardı. Bakanlığa getirilmiş. Dananın ismini unuttum, sevimli bir şey. Tedavi edilmiş... E ...büyüdüğünde, inek olduğunda... ...inek veya düve işte kesip... ...yenecek yani. Yaşama hakkını... ...doğal süreçte sonuna kadar korumak... ...çok önemli. O yüzden hayvan hakları... ...alanı çok büyük bir alan. Kadın hakları... ...çocuk hakları, işçi, meslek hakları... ...gibi değil. Her alana... ...el atmak zorundasınız. Yunus parkları var. Av var, deney var. Besi hayvanları var, ev hayvanları var. Hayvanları herkese karşı... ...ve her yerde korumamız gerekiyor. O yüzden... ...çok... ...büyük bir alanda mücadele vermek gerekiyor... ...öyle olunca da... ...hayvan hakları aktivistleri de biraz tabii... E, ...duygusal olarak artık gergin modda... ...tartışma çatışma çok oluyor... ...bu da Ankara'nın içine yarıyor... ...daha siz kendi aranızda bile anlaşamadınız diye... ...dediniz ya Demin... ...vejeteryan, vegan hı hı. ayrımlar falan... ...aslında bunlar hayvan haklarının olmazsa olmazları... ...ama kültürel anlamda o noktaya gelmek çok kolay değil... ...bir sabah kalkıp ben vegan oldum diyemez insan... Biz vejeteryen olup sonra vegan olmayı düşünen bir yapıya sahibiz. Çok uzun süreler alıyor bu da ve toplumda kolay değil. O yüzden hayvan haklarından bahsederken vegan, vejeteryen denince insanlar... ...ay onunla uğraşacak halim yok, kedime, köpeğime zor yetişiyorum diyor. Yani o bilinç noktası çok önemli. Hı hı. Lüks görüyorlar bunu. Evet, yani e, tabii çok e, bir toplumsal anlamda bir kabul, toplumsal anlamda bir e, ne diyelim... Fikir değiştirmeye de ihtiyaç var hayvan hakları konusunda ama hayvan hakları bu konuda belki pek çok insana topluma e, örnek olabilecek bir mücadele alanı olarak da karşımıza çıkıyor. Zira sizin sıklıkla altına çizdiğiniz e, hayvana kötü muamele, eziyet, tecavüz gibi suçların e, düzenlenmesi bunların cezai yaptırımındaki artışlar belki de önemli bir başlangıç olur. Hı hı. diyorsunuz. Benim en azından anladığım, tabii sadece bunu demiyorsunuz ama en azından bunun bir e, e, hızla kamu otoritesi tarafından göz önünde bulundurulması gerekiyor diyorsunuz. Programımızın sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum sizlere. E, varsa son birer cümlenizi onları da evet. rica edeyim, kapatayım. Evet, e, biz e, hayvanlara Adalet Derneği olarak e, beş bölümden oluşan kırmızı çizgi panelleri düzenledik. Bu sene için de beşini tamamlayacağız. Bu cumartesi günü Taksim Aynalı Geçit'te eee uh av ve avcılık konusunu işleyeceğiz. Bir hayvan hakları ihlali olarak işleyeceğiz. E, bu panelimize e, veteriner hekim odası başkanı gelecek Ankara'dan. Bir de e, Avcılık Atıcılık Federasyonu'ndan e, bir profesör konuğumuz var. E, bu konuda şu anda tartışma sosyal medyada sürdüğü için açıklama gereğini duydum. E, avcılık büyük bir lobidir ve ciddi bir hayvan hakları ihlalidir. Karşı tarafın argümanlarını bilmeden gece gündüz sokaklarda av cinahittir diye bağırsak bile e, elimizde hiçbir bilgi dökülmektedir. ...hüman ve karşı tarafın fikrini... ...görüşünü bilmeden yaptığımız hiçbir mücadele... ...hiçbir yere varmaz. Bu nedenle... ...konuya itiraz eden... ...eleştiren insanları da panelimize... ...bekliyoruz. İlki budur... ...ikincisi mezbaha, deney ve... ...bu şekilde kırmızı çizgilerle devam Paneleler edecek. Panellerde ne zaman? Bir kez daha söyleyin lütfen bir ee, Cumartesi günü, aynalık... Geçit Geçitte, Beyoğlu'nda. Evet, Beyoğlu'nda. Saat 9 ve 17 arası. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Hayvanları Adalet Derneği'ni ağırladık. Avukat Hülya Yalçın ve avukat Barış Karlı bizimleydi. Sağ olun. Biz de teşekkür, Biz teşekkür ederiz. Değerli dinleyenler kapatalım. Bu haftaki Yeşil Bülten'i de haftaya aynı saatte görüşmek dileğiyle.